Rabbil Alemin Salatu ve Aleyhi Resulü'ne Muhammedin Ve Alihi Ve Sahbihi Eşmai Meslevi Nuriye Zerreden İlem Eyühel Aziz Satkı Alemde Kurulan Şu Sergi ilahide Teşhir Edilen Tezzinata Tezzinata kemalata, güzel manzaralara ve Rububiyetin haşmetiyle, Ulûhiyetin azametine bir müşahit, bir mütenezzih, bir mütehayyir, bir mütefekkir lazımdır ki o güzellikleri görsün, o manzaralar arasında tenezzüh etsin o harikan akışlara zinetlere tefekkür ile hayran olsun sonra o sergiden saniinin celaline malikinin iktidar ve kemalatına intikal ile onun azametine secde-i hayret etsin bu vazifeyi ifa edecek insandır. Çünkü insan gerçi cahil, zulmetli bir şeydir ama öyle bir istidadı vardır ki aleme bir emmuzec ve bir numune olmaya liyakati vardır. Hem o insanda öyle bir emanet, vedia bırakılmıştır ki onun ile gizli defineyi bulur, açar. Hem o insandaki kuvvetler tahdit edilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Buna binaen külli bir nevi şuur sahibi olur ki sultanı Ezel'in azamet ve haşmetinin şaşasını idrak ediyor. Evet, maşukun hüsnü Aşıkın nazarını istilzam ettiği gibi nakkaş ezelinin rububiyeti de insanın nazarını iktiza eder ki hayret ve tefekkür ile takdir ve tahsinlerde bulunsun. Evet gül ve çiçeklerin yüzlerini güzelleştiren zat nasıl o güzel yüzlere arılardan bülbüllerden istihsan aşıkları icat etmesin. Ve güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan elbette o güzelliğe müştakları da yaratır. Kezalik bu alemi şu kadar zinetler ile nakışlar ile tezdin eden malikül mülk elbette ve elbette o harika antika mucize manzaraları, zinetleri seyircilerden, müşahitlerden, aşık ve müştaklardan, arif dellallardan hali bırakmayacaktır. İşte camiiyeti dolayısıyla insanı kamil, halkı eflâke ille i gaye olduğu gibi halkı kainata da semere ve netice olmuştur. İhlem eyyühel aziz eşya arasındaki tevafuk sani'in vahid e'ad olduğuna delalet ettiği gibi aralarında bulunan muntazam tehalif de sani'in muhtar ve hakim olduğuna şehadet eder. Mesela hayvanların bilhassa insanların esas ağzalarındaki tevafuk, bilhassa çift ağzalardaki temasül, Halık'ın vahdetine bürhan olduğu gibi, keyfiyetler ve şekillerdeki tehalüf de halikin ihtiyar ve hikmetine delalet edilir. İlem Eyyühe'l Aziz, mahlukatın en zalimi insandır İnsan kendi nefsine olan şiddeti muhabbetten dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever hem kıymet verir semeresinden istifade gördüğü şeylere abd ve köle olur aksi halde ne sever ve ne kıymet verir ve keza hayatın icadında ille-i gayenin yalnız hayat olduğunu bilir. Cenab-ı Hakk'ın icat ettiği haylarda hedef ittihaz ettiği binlerce hikmetlerinden haberi yok. Acaba imkan ve ihtimalden hariç midir ki, alemde görünen şu eşyayı harika daha garip, daha harika ve daha mucize melekuti, derzahi, misali şeylere bazı numune ve bazı esaslar olmasın. İlem Eyyühel Aziz Sadkı alemde kurulan şu sergi ilahide teşkil edilen tezzinata, kemalata, güzel manzaralara ve rububiyetin haşmetiyle, uluhiyetin azametine bir müşahid, bir mütenezzih, bir mütehayyir, bir mütefekkir lazımdır ki o güzellikleri görsün, o manzaralar arasında tenezzüh etsin, o harikan akışlara, zinetlere tefekkür ile hayran olsun. İlem eyyühel aziz, satkı alemde kurulan, şu sevgi ilahide teşhir edilen kainatta özellikle zemin yüzünde, zemin sayfasında <gülüyor> Cenab-ı Hak sanatını teşhir ediyor. Yani dünya teşhirgâh. Allah mucize sanatını gözlere gösteriyor, sergiliyor. Yani dikkat ve ibretle baktığımız zaman Allah'ın yarattığı her şey mucize, her şey mükemmel. Eşi, dengi ve benzeri yok. Kudret harikası, rububiyetin kemal-i ile tecellisini gösteriyor. Allah hayat vermiş, rızak vermiş, canlı mahlukatı yaratmış. Eşyanın mevdesine bidayetine bakın değil mi? Çekirdekler, yumurtalar, yumurtacıklar, pahdeler. İnsanın menşeine bakın, bir damla beyaz kan. Allah bir damla beyaz kandan mucize olarak insana yaratmış. İşte yaratılışa medar şu güzel manzaralar. Dağlar, bağlar, bahçeler, tezinatlar. Yani coğrafya gözüyle kainata bakın. Ne kadar müzeyyen, ne kadar lakkaş, ne kadar tatlı, ne kadar hoş, ne kadar güzel. Sanat itibariyle bakın, ne kadar mucize, ne kadar dakik, ne kadar mücüme, ne kadar müzeyyen, ne kadar mükemmel. İşte demek Cenab-ı Hak zemin sayesinde hassiz cemalini, nihayetsiz celalini sergiliyor. Bu sergide iki mana, matduf ve maksut. Birisi Allah'ın rübubiyetinin Haş. haşmeti. Haşmet-i yani yerleri ve gökleri kim terbiye ediyor, Düşün. kim tanzi ediyor, kim halk etmiş? Çünkü bağlar, şu bahçeler, şu mevsimler, şu nimetler, şu rızıklar nereden geliyor? Ya? Yani Cenab-ı Hak hepimizi ürfetten korusun Allah rızık gönderiyor. Öyle mütefekkirine bakarsak rızık, he? rızkın menşei ne? Genelde ki odun. Allah odundan, tahtadan, yontulamamış kaba keresteden rızık gönderiyor. Yani. Elma ağacı, armut ağacı, kiraz ağacı, kayısı ağacı, odun mu ya. Allah odunun içinde gayet latif. Gayet tatlı, gayet leziz, gayet mükemmel. Damağın bütün müzelliklerine, dilin bütün lezzetlerine cevap bir şekilde Allah ruhiyetini gösteriyor. Yani ne demek? Allah dilerse isterse eşyanın mahiyetini değiştirir. Koyunu saman yiyor. İşte o kadar ot diyor, ot, saman. Allah'ın ruhubiyetine bakın, Allah'ın terbiye, kanun, tecelliyatı. Allah samandan, ottan, süt yaratıyor. Eşyanın mahiyetini ne yapıyor? Değiştiriyor. Şey, samandan süt, samandan et, samandan kan, kemik, kemik, yün, samandan hayat, bir şeyden her şey. Her şeyden de bir şey insan. Bak, işte kim bu alemleri terbiye ediyor? Bazen söylüyoruz bakın yani Şu sunta değil mi? Sunta samandan yapılıyor. Beşer sunta yapmak için tam altı bin sene beklemiş ilim ve teknoloji. Altı bin sene sonra. Beş samandan sunta yapıyor, ama sunta da suyu görünce kalmış şişiyor. dengesi malzemesi bozuluyor. Allah ruhütiyle eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Ha, ruhüti ilahiyenin merkezinde de kim var? İnsanla. Yerler ve gökler, insanın terbiyesi, hallaketi için tanzim ve tertip edilmiş. İşte Allah'ın ruhütiyle ruhiyetin haşmetini, Allah'ın uluhiyetini, mabudu, mabudu bilhak olduğunun azametini anlayacak, kavrayacak, tefekkür edecek, analiz edecek, hayretle, ibadette, tesbihle bu mana tabakalarına muhatap olacak mahluk kim? İnsan. İşte bu bu ders aslında dersin sonunda var ya, bu ders insanın kamil manasını ifade ediyor. Yani insan-ı kamil kimdir? Bakın şimdi insan-ı kamile hangi manaları yüklemiş? Oku bakalım. Sath-ı alemde kurulan şu sergi ilahide teşhir edilen tezdinata, kemalata, güzel manzaralara ve rububiyetin haşmetiyle uluhiyetin azametine bir müşahid. Müşahide etmek. Göreceksin. Allah Allah. Bak. Kur'an'da birçok ayeti kerime nasıl başlıyor? Fenzu. Bak. Fenzur. İlâ asar rahmetillâh. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Bak. Nasıl bakacaksın? İbretle. Nasıl bakacaksın? Dikkatle. Bak ya Allah. Ayet-i Kerime'de cenab veriyor ki göz tecessüsle kainata temaşaya çıksa acaba kainatın bir yerinde bir noksan, bir eksiklik, bir nakıslık var mı? Yani, o göz diyor yorulur. Ayette geçiyor. O göz yorulur. Cenab-ı semavatı gökyüzünü nazarımıza veriyor. başına kaldı, şu semavata bak. Yani, ayette diyor bak ''Var mı bir çatlak?'' Allah'ın haşmeti, azameti büyüklüğünü gösteriyor, şu semanın enginliği ve büyüklüğü. Ya, ''Var mı bir çatlak?'' Yaratan bilmez mi hiç, ''Var mı bir çatlak?'' Demek kâmil bir müminin dünyadaki birinci görevi, bakmak, bakış. Bakış nasıl olması lazım? Müslümanın bakışı, mâne-i harfi, ölçü budur. Kur'an'ın bize talim ettiği mana budur. Yani eserden müessire, sanattan sanatkara fiilden faile bakmak. Sanattan, sanat görebile ne diyoruz? -yı harfi. yı yani. harfey. Süleymaniye camisi bak. Mâna-yı harfeyle bak. Manayı yı harfiyle baktığımız zaman Süleymaniye camisi ne oldu? Bir ayna oldu. Bu aynada kim görünüyor? Mimar Sinan. Ruhunun güzelliğini yansıtmış ilminin derinliğini, sıdat ve kabiliyetinin, maharetinin mükemmelliğine yapmış, sanatında teşkil ediyor, gözlere gösteriyor. Bak! Estetiğe bak, tenasüye bak, ölçüye bak, plan ve projeye bak. Bak! İşte Süleymaniye Camisi üzerine çalışılmış, yüzlerce doktora doçent profesörlük tezi var. Tamam Süleymaniye Camisi'ne bak, kubbesine de bak, o da güzel de. O bir daha başına kaldır, şu sema'ya bak, şu sema kubbesine bak. Fertür besler enteran yanaftur ya, bir bak bakalım yanaftur ya. Yani. sanat tarihinde okutuyor vardı. Leonardo da Vinci'nin da diye bir tablosu var. Meşhur bir tablo. Dünyanın ben en meşhur. Dünyanın en meşhur e, resim sanatı itibaren en meşhur tablolarından birisi bir kadın resmetmiş. Sanat halini okutuyorlar. Bu tablonun özelliğine bu tabloda üç tane özellik var. Yağlı boya kadının ellerini çok güzel çıkartmış. Şey, kaba değil. Yani fırça kaba değil. Tam insanın şeyine gözleydiklerinin yansıtılacak şekilde ellerinde güzel çıkartmış hüner. Ellerinde ressamın hüneri görülüyor. Doğru. Başka? Bir de tabloda bir derece derinlik var. Yani sanki şu boyutlu gibi bir arka menzilleri gösteriyor. Ve tablonun en yani resim dünyası, sanat tarihi itibariyle en göz alıcı noktası kadın tebessüm ediyor. Tebessüm, yüzüne tebessüm kondurulmuş. Ben nereden bakınca sanki her taraftan sana tebessüm ediyor İşte bu. Senat tarihi. Bu nedenle bir tebessüm et bakalım, iller görsün ki. Yani. Tablo, göz, kulak, el, ayak çıkartmış ama bak, göz görmüyor yani. Kulak işitmiyor, burun koku almıyor, ağız konuşmuyor, el tutmuyor, ayak yürümüyor. Aklı yok, mantığı yok, yok. Davası yok, aşkı yok, sevdası yok, yok, yok. Şevkatı, merhameti, hanimiyeti gayet, hiçbir şey yok tabloya. Allah'ın yani. resim, ressam. Böyle böyle tanzim ettik. Öyle, öyle Allah'ın tanzimine, tedbirine bak ya. Allah'ın kuvvetine bak ya. Canına canına. Hissa, duygu var en küçükten en büyüğe kadar Allah'ın sanatında ciddiyet var Ben zaman zaman söylüyorum hakikaten, Allah hepimizi yülfettel muhafaza etsin yani Bazen baka baka bakar oluyoruz. Bir gün dokuma programında cidden şöyle toplinenin başı kadar sarı bir böcek, kitabın içerisinde böyle, bir çok hızlı gidiyor. Sanki o 100 metre koşan şeyler gidiyor. Yani çok hızlı gidiyor. Dedim ben buna müdahale edeyim ben parmağımı getirdim önüne parmağımı koydum durdu baktı bir tehlike var ya. hemen ölü numaras bak toplmanın başı kadar ya. Allah onun o baş hepsi bütün vücudu toplmanın başı kadar Allah o başının içerisine toplu iğnenin başı kadar resmen baktım, bana numara çeliyor ya, yani. öyle ölü numarası. Yok, duruyor öyle, parmağımı kaldırdım, baktı sağını solunu kontrol etti, bir daha yürüdü, bir daha koydum, bir daha durdu Düşmanımı tanıyor yani. Allah hissi vermiş ya, hayatın içinde his var, duygu var, şevkat var. Çoluk çocuğuna. Herkesin çoluk çocuğu yok <gülüyor> mu? <gülüyor> çoluk çocuğuna. Fırat ve teferratını muhafaza var. Şevkat var. Allah ım. Rızkı var. ve rızkının peşine koşuyorlar. Evet. Hayat. Baştan sona kadarıyla mucize. İşte Kamil bir Müslümanın dünyadaki birinci görevi ne? Müşâhede. Sanat-ı İlahiyin Allah'ın mucizubiyetinin tecellisini muşahede etmek. Bu bir bir mütenezziha bir dene esma namına, sıfat ilahiye namına ne yapacak, tenezzih. tenezzih edecek. Benim Rabbim. Yani, i̇ntisaptaki şeref. Bu nokta da çok önemli. Bakın, benim Rabbim, benim khalikim, değil mi? Mesela bir insanın babası ressam olsa, bir öğrenci düşününse de okuyor. Babası dünyanın en meşhur bir ressamı. Şurada ne yapmış? Halk eğitim diyor eskiden Anadolu'da var. Halk eğitim salonunda 100 tane tabloyu bir şey etmiş resim servisi. resim servisi Babası çok meşhur. Şimdi lisede okuyan öğrenci 20 tane 30 sene arkadaşını alır gelir, değil mi? Babasının tablolarını ne yapar böyle. Tema eder, şurada Şu güzel bir tablo böyle bakar. Değil mi? Tabloya bakınca arkadaşları var yanında ya. Babasının ma'areti, ondan lezzet alır mı? Helal olsun. Helal olsun. Babasının ma'aretinden, meziyetinden ne yapar? Lezzet alır, böyle bakar, der ki, maşallah, kimin babasıdır? Maşallah, helal olsun valla, ressamlık sana helal olsun. Helal olsun. Şimdi bundan bin Allah'ın sanatına bak. Ya yani, da bu sana helal olsun derseler biz dersederiz. Ya bir ders ederiz, bir ders vereriz. Çünkü nette fikirli bir ders heyzan edilmiş demiş ya bir ilahlık sana el alırsın. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, Allah namına temizsiz. Yani, Allah namına tekim benim Rabbim. Yani, beni yarattı. Yerleri ve gökleri benim emrime tahsis. Etti. Beni yaşatan, beni büyüten, yani beni bekaya, ebediyete hazırlayan Rabbım, benim halıkım, benim müsahibim, benim mevlamım, benim yaratıcım. Allah namına hayret, Allah namına hararet, Allah namına tekeyyif etmek, telezzüz etmek. Kainattaki tablolara bu gözle bak. Allah'ın ruhubiyetini temacı Bağlara, bahçelere, denizlere, kainata bak, kainatın rüsatına bak. Bu da ikinci yani insan-ı kamilin ikinci vazifesi. Bir evet. mütehayyir. Bir de hayretten ne düşmesi lazım? Hayretten hayrete düşmesi lazım. Peygamberimiz buyurur Ya Rabbi, bir hadis Ya Rabbi her an sana karşı olan hayretimi arttır. her an, her an. Sana karşı olan hayretimi arttır. Yani, i̇man inkişaf ederse hayret de artar. İman inkişaf ederse hararet de artar. Muhabbeti lahiye ziyade yani, İman inkişaf ederse haşyet de artar. Hüzün de, havf da, korku da ne yapar? artar. Meşrebine göre orada ne olur? Farklılık olabilir. Bir mütefekkir lazımdır. Ha, bir için. de Allah'ın namını tefekkür etmenidir. Derin düşünce. Derin düşünce, marifetteki derin düşünce imanı tahkim ediyor. İmana kuvvet veriyor. Muhabbet ilahiyeden merhale kat ediyor. Kurbiyet manasında açılımlar oluyor. Yani Allah'a yakınlık yani, kim yakındır? Bakın bilen yakındır. Yani, bilen yakın, tanıyan yakındır. Allah malumiyetimizi bildiğimizi de evet. ziyaa evet. İşte bizim varlığımızın esprisi bu dört madde. Dünyaya niye geldik? Sanat ilahiye bakacağız, müşade, edeceğiz Allah'ın sanatına. Allah'ın Allah'ın malikiyeti, Cenab-ı Allah'ın hallakiyeti, takdir onun, tanzim onun, tevkib onun, rızk onun, iyaşı onun, mülk onun, yerlen onun, gökler onun ne varsa nefs Allah'ın. Başka? Allah'ın adına tenezzüze etmek, telezzüs etmek, tekeyif etmek. Allah adına hayret etmek ve tefekkür, tefekkür fikir derinliği içerisinde kainat kitabını Allah'ın mahkemına medar hususiyetleri derinliğine mütalaa müzakere etmek. İşte bu mana için biz ne olmuşuz? Evet. evet. evet. Rububiyetin haşmetiyle uluhiyetin azametine bir müşahid bir mütenezzih bir mütehayyir bir mütefekkir lazımdır ki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 secdeyi hayret etsin. Şimdi burada üç nokta var. Mesela Cemal-i İlahi'nin tecelliyatı, Kemal-i İlahi'nin tecelliyatı, bir Celal-i tecelli. Mesela bir güle bakıyorsun, Cenab-ı Hakk'ın ne kadar müzeyyen mükemmel yaratmış. Tasarım muhendisliğinin gözüyle bak. Tasarım muhendisliğine. Şu zarafete bak. Şu metafete bak, şu renge bak, şu kokuya bak, yani bakınca nedir? Cemali. Evet. O cemalın arkasında ne var? İlme, medar, kemalat var. Bütün kainat bir araya gelse bir gülü yaratabilirler mi? Yapamazlar. Kıbrıs'a ya gitmişler, çiçek fabrikası var buyuruyor. Nale. Evet. Evet. Hazreti naylonu götürüyor. Ne kokuyor? Nailok. Nale. Boya. Kanser yapıyor. Allah. Şimdi gülün, gülün yaratılışına, estetik ve güzelliğine bak. Orada hem cemal hem kemal okuyabilir misin? Okursun. Ama Hollanda'ya git. ya bakıyorsun efendim adamı? Kaş Kaç dönme evladım. Evet, lale bahçesi hep gül, hep lale, hep. Ferti Cemal görünüyor, Nevde Celal. Nevde Celal. Bu diyette bak. Bak. Karpuza bak. Kudret ilahiyye ambalajmış patik demiş. müze mükemmel, mucize olarak yaratmış hiçbir torna fabri şeyinden, fabrikasından, imalatından böyle bir karpuz çıkar mı? Çıkmaz. Güzellik var, estetik var, ölçü var, tanzim ve tertip var. Ruhiyete ve insanın hayatına medan masraatlar var. Yazın geliyor, su kaybı olduğumuz zaman. Bir de üzerine çizgi çizilmiş, işaret ve alamet. Bir var, bismillah, çizgileri ben kes tek bir karpuzda cemali ve kemali görüyorsun. Ama bir yaz boyunca, mesela Türkiye'de mesela çikolabadan tut da şeye kadar, Tekirdağ, Diyarbakır şu kadar her tarafta karpuzları topla bir ağrı dağından ne olur? Daha fazla. Celal. Nevde ne var? Celal. İşte insan tefekkür boyutu itibariyle fertte celali cemali, nevde celali tecelliyatı da okumak, tefekkür etmek, düşünmek de kâmil bir Müslümanın neydir? Görevleri arasındadır, maskesi arasındadır. Evet. Tabii mesela bakıyorsun, atomlar, nihayetsiz küçükler âlimi, o ayrı bir derindir, ayrı bir güzeldir, ayrı bir boyut. Bir de nihayetsiz büyükler âlimi, galeksiler, yıldızlar, kerkeşanlar, Allah Allah. Bize en yakın, bizim samanyanla en yakın galekside bir trilyondan fazla yıldız var. Bilya değil, yıldız. İşte nihayetsiz büyükler, Semalar, Sema'nın içindeki kandiller, yıldızlar, galaksiler o da neyin tecellisi? Celal, Celal Allah'ın mülkü o kadar vası o kadar geniş ki Cebrailler rahim, mülk ilahi ihat edemiyor. Alem nerede başlıyor, nerede bitiyor? Melekler rahim, ihat ne? Aciz. Sonra o sevgiden Sani'nin celaline malikinin iktidar ve kemalatına intikal ile onun azametine secdeyi hayret etsin. İşte Bu vazifeyi ifa edecek insan. insandır. İmam Gazela Hazretleri genç, dön, gençlik döneminde Nizam-ı Mülk Medeslerinde mü, müderris-i manada rektör, rektör, rektör. Ders veriyor. Sonra böyle, ruhi ve manevi bir tezkenin içerisinde şeyi bırakıyor, medreseye bırakıyor, inzivaya çekiliyor. Mağarada, uzet ve inziva içerisinde yaşıyor. Sonra o şehrin büyükleri, rekabilleri, diyorlar ki, ya imam, dön medreseye. O da talebeler de ders okutuyorsun. Niye uzet ve inzivayı ihtiyar ettin? Gel görevinin başına. O da diyor ki, efendim, işte, Cenab-ı büyük mürşitlerin bir müddet ne yapıyor? Müzdetle inzile içerisinde terbiye ediyor. O da onlara demiş ki ben demiş şöyle başımı kaldır semayata baktığım zaman gökler göklerin azamet ve büyüklüğü derinliği göklerin derinliği ayeti kerime de Melekler diyor, 50.000 bin senede arşa ulaşıyor, melek. Işık kızı değil. Işık saniyede ne kadar gidiyor? 100. 3 3 içerisinde bir ruh üf üfle, bir de kanat tak, Yok. hayalinde. 50 bin senede arşa ulaşıyor. Mülkün genişliğine bakmıyor yani. Allah yani. ben demiş başını kaldığı zaman semanın enginliğini ve derinliğini gördüğüm zaman hemen aklım ve izanım diyor ki şu kainat haldiriyle başını indir allah ekberdir Allah'a secde et. Büyük kimdir? Allah diyor. Allah'ı et. Kainat haldiriyle başını indir. Şu alemleri, şu alemleri yaratan Allah'ın azamet ve kibriyatına karşı secde-i hayretle git evet. diye kainat ne yapıyor? Hal diliyle bana evet. onu emrediyor, ders veriyor. Onun için ben şimdi gelemem. Siz gidin. Bir mükemmel sonra tekrar geri gelin. Bu vazifeyi ifa edecek insandır. Çünkü insan gerçi cahil, zulmetli bir şeydir ama Öyle bir istidadı vardır ki aleme bir enmuzet ve bir numune olmaya liyakati vardır. Yani i̇şte insanda öyle bir potansiyel var değil mi? Yani büyüdü mü? Nasıl iman var? Amel-i salihle, tefekkürlü tefekkürle, ibadette, istatlarını açtığı zaman insan külliyete çıkıyor. Ahsen-i takvim. aale Ama küfürle, ihanetle, hıyanetle düşüyor. Esfer-i safir. Esfer-i safirine düşmesi itibariyle innel insane zarûmen cehûre. Veya haddine aşan. Bunlar şu insan. İnnel de kenut. kenut Allah'a karşı nankör. Yani nankör. ama ubudiyetle ve öyle yükseliyor ki aşvari bir masalete çıkıyor. İşte insanın bu potansiyel olarak cevheri büyük açılırsa namütenahiye gidiyor, düşerse teddenni ile Allah korusun, mesveti safirle. Onun için insaniyetin ortası yoktur. Ve ala illiğindir ve esfer-i safilindir. İman marifet ibadet de alayilliğine doğru terakki eder derecesine göre. Ama intisabını keserse küfürle, ihanetle de esfer-i safiline yuvarlanabilir. İşte insanın cevheri büyük. Bu insan büyük cevheri itibarıyla kainatı hamledecek. Bütün görevleri omzuna alabilecek arzın halifesi olabilecek istat ve donatımları olmuş, bırakılmış. Ama insan burada tercihler arasında müsbete de gidebilir, o menfiye de gidebilir. Hem o insanda öyle bir emanet ve bırakılmıştır ki onun ile Gizli defineyi bulur, açar. İşte imanla, imanla yani, marifette yarabılışın sırrını ne yapıyor? Anlıyor. Anlıyor. Teklif içerisinde daire-i imana girdiği zaman istatları açılıyor, inkişaf ediyor. Aa daire-i imana girmezse istatlar kilitleniyor kapanmıyor. Bu neye benzer? Mesela her çekirdeğin içerisinde bir ağaç olmak istat ve kabiliyeti vardır. Doğru. Ama şarta tabi. Çekirdeği kanun üzerinde yüz neşene kalsa bir intişar edemez. Allah'ın sünnetullah kanunları var. O çekirdek toprağa gidecek. Evet. Topraktan gıdasını alacak, suyla kuvvet olacak kabuğunu, varlığını parçalayacak, sonra havalemine çıkacak. İnşallah muazzam ve muhteşem, mükemmel bir ağaç olur. Ama toprağa girmeden, güneşin sohbetinde oturmadan varlığını, enaniyetini gururunu, kibrini, enesini kırmadan o çekirdek külliyete çıkamaz. Sünnetullah kallar kuvvede var, ama kuvveden fiile gitmesinin şartı var, şart. Yani, doğan her çocuğu okur yazardır. Kuvvede öyle. Okur yazar, ama mektep ve medrese görürse, okur görürse, o okuma kabiliyetine yapar, açılır, intişar eder. Görmezse, kapalı kalıyor. Şimdi, dünyamızın mektebimiz, aslında kainat Esma-i İlahi'nin mektebidir. Kainat Esma'nın mektebidir. Biz dünyada Esma'nın mektebinde talim için yaratılmışız. Allah'ı tanımak, Allah'a bilmek. Bize verilen bütün donatımlar, ıslatlar ve kabiliyetler bu mana içindir. Yani Rabb'ını tanıyacağız. Senin sahibin kim? Senin malikin kim? Seni ve çıkartan kim? Seni yaratan kim? Seni yaşatan kim? Bakın. Akıl ve ibretle, dikkat ve ile bakarsak, insan hakkında en büyük hak, insan hakkında en büyük hak, en büyük hukuk Allah'ın Neden? Çünkü insanı yaratan Allah, İnsanı yaşatan da Allah. Allah seni yarattı. Ve Allah seni yaşatıyor. Yani, bu noktada gaflet etmemek lazım. E, nasıl yaşıyorsun? E, Cevimde paran var işte elma, arı, mutkira, bu kampta, bağ o mi? Yani, yani, elini bir meyveye uzat bakalım. Şuradan portakal alacaksın. Şeftali alacaksın. Elmayı al. Yani, bir elmanın varlığı için ne lazım? Kainat lazım. Mevsimler olmadan, gece gündüz olmadan, dünya olmadan, güneş olmadan, rahmet olmadan, toprak olmadan, Allah'ın tekvini, şeriatı, şu şartlar tahakkuk etmeden bir elma olur mu? Olmaz. Demek bir elmanın maliyeti eşittir ne? Kainat. Evet. Kainatın ile biz ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. Allah bizi arkamızda kainat kainatın tahsilatıyla biz ne yapıyoruz, hayatımızda devam ediyoruz. Onun için insan hakkında en büyük hak, en büyük hukuk Allah'ındır. Çünkü yaratan odur, yaşatan da odur. Seni yaşatıyor. Onun için insan hayatında minnettarlığın en büyüğünün kime karşı olması lazım? Allah'a karşı olması lazım. Anadolu'da bir tavır ederler ki bir kahvenin Kırk yıllık neyi vardır? Altı vardır ya. Bir insan bir gitsinden bir kahve içse Allah razı olsun bize vahşettiği nimetlere bakmayın. Bazen söylüyoruz yani, marahınıza gidiyorsun, şurada efendim mobilya alacaksın, adam ev kuracak. Gidiyor, kataloğu var, kataloğu açıyor, koltuk takımı beğenecek, bakıyor, bakıyor ya şu 85. sayfadaki şu koltuğu alman lazım. Ne diyor adam? Yani, tamam. Adresini ver, üç gün sonra ayağı, yarın takın. Hazır. hazır. Evet? Yani aynı bunun gibi. Cenab-ı Hak ezelde bizi yaratmalar önce bütün mahlukatın kataloğunu önümüze koysaydı. Evet? Kul şu katılığı aç. Hangisini istersen, hangi mahluk olmak istersen ben seni yaratacağım. Yani Kaptanı açtık, bazen, bazen suyu yiyor mesela. Birinci sayfayı açtım. van kedisi. Bir gözü mavi, bir gözü, gözü yeşil, Bak, beyaz, çok sevimli, yani güzel bir kedi. Kurum istersen seni bak kedi yaratayım. Bakırdım hakikaten güzel, biraz düşünürsün. Peki ya Rabbi bu kendi yaratılsam tamam da ne yiyeceğim? Ne Para. <gülüyor> ne Beraber şu sayfaya bir geçelim. <gülüyor> Ama bu Bu da inek. Mübarek hayvandır bak. Süt veriyorlar. İstersen sen <gülüyor> inek yaratayım. Onunla geçiyor. Bu at, bu it, bu yılan, bu çiğar, bu deve, bu akrep, bu solucan. Bu, bu. Bu da insan, en sonunda. Ne dedi İnsan olmanın maliyeti ne? Rabb'ını bileceksin. İtaat edebilsin. Namazını kılacaksın. Ne dedi ki? Yani, bu vanker ettin sen yapma, derdik. Yani, bakın biz Allah'tan, alacağımızı ne yapmışız? Peşin almışız. almışız ya. Peşin almışız peşin. Peşin peşin. İnsaniyetle değil. Mi? Tek bir insana verilen bütün mağlukatı övrünlerden daha şerefli, daha kıymetli. Biz Allah'tan alacağımızı almışız. Ya. Ya. Onun için minnettanının en birincisi kimi olması lazım. Allah'a seni yarattı. Allah seni yaşatıyor. Ve seni bekleyen bir deka var, bir ebediyet var. Yani, evet. Kâledîna fiha ebede cennet var. Yani, bir rüyet var, bir var. Yani, i̇nsan hayatı ölümle bitmiyor ki. Ölüm bitiş değil, tükeniş değil. Esas hayat cennet hayatı, ebediyet hayatı. Bütün yerleri ve gökleri, bütün alemleri bizim başımıza bağlayan Allah'a karşı yani insanın görev ve sorumluluğu en başta Allah'a karşı vazifemizi ifa etmek, insaniyetin en ciddi görevin en birinci nedir, vazifesidir? Hem o insandaki kuvvetler tahdit edilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Buna binaen külli bir nevi şuur sahibi olur ki, Sultan-ı Ezel'in azamet ve haşmetinin şaşasını idrak ediyor. Bir de insanın istatları ne olmuş? Serbest bırakılmış. Niye? İki ucu da açık. Artı sonsuz. Son. Eksi sonsuz. Yani. Yani. İmanla, imadette, marifette öyle yükseliyor ki. Yani. İslam tarihine bakın. Allah, Allah. Yani. Peygamberlerin hayatları, evlilerin Kâd'ın insanların hayatları nasıl terakki etmişler, nasıl tasarruf etmişler? Hazretleri, kemalatları, büyüklükleri, sahabetleri, cömertlikleri... Allah Allah! Nasıl ya? Yani? İnandı mı, ıslatlar yani. ne oluyor? Sansıza gidiyor. Cebrail aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'a bir sana hikmetle soru, Rabbi, niye İbrahim'i sen halil dost kıldı? Evet. Evet. Niye dost? Hz. İbrahim, Allah'ın dostu. Meleklere gösteriyor. Yani git de imtihan et. İbrahim aleyhisselam çok sıkı, çok cümelt. Cenab-ı Hak öyle sürüvermiş ki, sürüverir, ormanları dağları tutuyor. İbrahim Aleyhisselam bir insan suretinde geliyor, başını, sırtına bir taşa veriyor. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Subduhum kutlusun. Rabbüne, Rabbine. Rabbim Melaiketi Rabbim. ve ruh. Bu tesbihi şey ediyor, söylüyor. Tabi gayb Allah'tan var da kimse bilmez. Bildirilirse bilir, yani. Peygamberler de gaybı bilir mi? Bilmez. Ama bildirirse bilir. İbrahim Aleyhisselam tabi vakir bir insan Allah'ı tesbih ediyor. Ama o tesbihi ilk defa duymuş. İlk defa işitmiş. Dönüyor, diyor ki <gülüyor> o söylediğini bir daha söyle. Bir daha söyle. İmtihan. Cemal Aleyhisselam diyor ki şu dağdaki sürülerin yarısını bana verirsen söylerim. Yarısını bana verirsen söylerim yoksa söylemedim. Bak karşımda Kayseriler var. Kayserili'ye ilkokuldaki çocuğa öğretmen sormuşum ki oğlum iki kere iki kaç eder? Hocam demiş verirken mi alırken mi? Satarken mi? Alırken mi? Farklı farklı. Kayseri kafası. Şu sürülerin yarısını verirsen söylerim. İbrahim Aristanda tereddüt yok. Acaba yok. Anında söyle. Hepsini sana bağışla. Söyle. Allah'ın bir tesbihi için bütün varlığını bir tereddüt yok ya yani fedail ve insan imanla nasıl biliyor, nasıl inşaf ediyor, nasıl yetişe ediyor. Küfürle de mesulat mesulat, mesulat, düşüyor. işte insanda böyle bir çekirdek, böyle bir istat ve böyle bir kabiliyet var. İşte insanı kamil manası bu istatları aşmak için yaratılmışız. Allah'ı bilmek için, tesbih için, ibadet için, marifet için, hayret için, Allah namına tezekkür ve tefekkür için harf edilmişiz. Dediniz de buraya bakıyorum artık. Yok Dokuzuncu mektubun sonu. Hatta bazı defa evradı Şah-ı Nakşibendi'de şehadet getirdiğim vakit ale zelike nehyye ve aleyhi nemutu ve aleyhi nükhatu gadeh Dediğim zaman nihayetsiz bir tarafgirlik hissediyorum. Eğer bütün dünya bana verilse bir hakikat imaniyeyi feda edemiyorum. Bütün dünya diyorum, bana verilse bir, bir hakikat hakikati. imaniyi bir hakikatin feda edemiyorum. edemiyorum. Evet. Bir hakikatin bir dakika aksini farz etmek bana gayet elim geliyor. Bütün dünya benim olsa bak, bütün dünya bak, bütün dünya benim olsa bir tek hakaiki imaniyenin vücut bulmasına bila tereddüt vermesine nefsim itaat ediyor. Nefsim diyor yani. Kalbim demiyor. Nefis. De, nefis de olur. Nefis de her zaman itaat eder mi etmez? Nefsim dahi itaat, itaat. eder. Ve amenne bime erselte min rasulin ve amenne bime enzelte min kitabin ve ne dediğim vakit nihayetsiz bir kuvveti iman hissediyorum. Hakkaiki imaniyenin her birinin aksine aklen muhal ediyorum. Ehli dalaleti ve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 mucize manzaraları, zinetleri, seyircilerden, müşahitlerden, aşık ve müştaklardan, arif dellallardan hali bırakmayacaktır. İşte camiyeti dolayısıyla insan kamil halk-ı eflake ille-i gaye olduğu gibi halk kainata da semere ve netice olmuştur. Bu son nokta değil mi? Zat-ı Muhammediye'nin peygamberimizin kemalatına bakıyor. Hazreti Cabir'den bir hadis var. Hazreti Cabir sordu, Ya Resulallah Cenab-ı Hak gökleri ve gökleri neden yarattı? Peygamberimiz tavazı mutlak içerisinde Ya Cenab-ı Hak bütün alemleri senin peygamberinin nurundan yarattı. Nur-u Muhammedi. Şimdi bir ağaca bakın. Ağacın bir mebdesi var, bir de müntihası var. Mebdesi, çekirdek. Ağacın çekirdeği neyse meyvesi de odur. Meyve neyse çekirdek odur. Aynı kalın. Değil mi? Hicmal'dan taftil, taftil'den sünnetullah kalınlar. Şimdi ağacın yaratılmasındaki matdub mana nedir? Meyvedir bir meyve ağacına meyvesinden dolayı itibar ederiz. Ağaç meyve vermezse iki sene, üç sene sonra ne yaparız? Keseriz. ateşe atarız. Yakarız. Bana meyve vermeyen ağacı koymana ben ne yaparım? Keserim. Şimdi teşvi edersek kainat muazzam muhteşem, muazzam bir ağaç. Muhteşem bir ağaç. Bir şecele, şecele-i Nuraniye. Kainat şeceresinin en cami, en müstesna, en büyük, en kâmil Meyvesi kim? Yes, yes, yes. Peygamberimiz zatı ı Muhammed'i yes, yes, yes. Demek kainatın meyvesi ne ise, nihayeti neyse bidayeti de olur. Demek kainatın çekirdeği de nur Muhammedi yes, yes. kainat ağacının meyvesi de Zat-ı Muhammedi yes, yes. İnsanın Kamil manası böyle bakınca Efendimiz i̇sm Azam'ın hamili ve her ismin Azam tecelliyatının hamiliyedir. Ve evet, bu mana kemal itibariyle Zat-ı yapmış? En mükemmel bir şekilde tecelli ve tecelli üretmiş. As-salamu. Subhaneke la ilmenene illa ma'allemtene inneke entel alimil hakim ve afru davahu men elhamdülillahi rabbil alimle el-Fatiha.